Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştif Tunk Merkator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tomil. Ben de Ömer Madra. Desteği için de dinleyicimiz ve dostumuz Biris Turhan'a teşekkür ederiz. Girişte ufak bir yanlışlık oldu. Dün Soli Hoca'nın desteğini tekrar vermiş olduk ama buradan tekrardan bir teşekkür edelim Biris Turhan'a. Teşekkürler. Bugünkü konuğumuz Pınar Aksoğan çevre aktivisti geçtiğimiz haftaya kadar Endonezya'daydı yeni geldi Endonezya'dan açık radyoda dinlediğimiz Endonezya'daki orman yangınları ile ilgili kendisiyle konuşma fırsatımız olacak bugün hoş geldin. Hoş, hoş geldin. <gülüyor> hoş geldin Pınar. Evet aslında direkt sana soralım neler oluyor neler bitiyor çok medyada da yansımıyor bize anlatabilir misin gördüklerini? evet. Birebir olarak orada şahit olduğum şeyleri anlatayım aslında öncelikle. Sonra da biraz da büyük resme bağlamak istiyorum hı hı. konuyu. Kalimantan'da yağmur ormanlarını büyük bir heyecanla görmeye gittiğimde... ...bu orman yangınları henüz başlamamıştı. Yeni yeni başlamaya başlamıştı. Ve daha giderken işte inanılmaz derecede gözlerimiz yanmaya, nefes alamamaya başladık. Aynı zamanda ciddi sis... ...ve e, kül yağmurları vardı orada. Bu so, hangi tarihten bahsediyoruz? Ne zaman e, bu? Üç hafta öncesinden üç hafta. bahsediyorum. E, aslında şu, şuna dayanıyor... ...yağmur mevsimi başlaması gerekiyor şu anda Endonezya'da... E, ...yağmur mevsim zamanı... ...ancak e, elnino ve e, kuraklık sebebiyle yağmur mevsimi başlamadı. Hala inanılmaz derecede yüksek sıcaklıklar var. E, yereldeki insanlara sorduğunuzda nedeni ne? Kuraklık diyorlar... Ama biraz yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta meselesine benziyor. Çünkü e, kuraklığının sebebi de bu e, parma yağı için e, arazilerin yakılması, çöplerin yakılması. E, çünkü orada bir e, yani zararlı bitkilerden kurtulma yöntemi olarak araziler yakılıyor. ...işte şirketler daha fazla palmiya üretmek için arazileri yıkıyorlar. İçindeki bütün canlılarla beraber yıkıyorlar. İçindeki bunu. bütün canlılarla beraber. Özellikle Kalimantan'daki yağmur ormanları... ...dünyanın en fazla orangutan popülasyonuna sahip yerler. Ve orangutanlar... ...ben birebir şahit olmadım ama... ...çok fazla böyle hikayelerle karşılaştım. Oradaki koruma örgütleri tarafından başka... Ormanlara götürülüyorlar ya da koruma altına alıyorlar. Sadece orangutanlar değil işte e, kaplanlar, e, filler, leoparları. evet e, leoparlar e, yani oradaki Sebanga Milli Parkı'ydı. Evet oradaki e, orangutan popülasyonu ciddi anlamda etkilenmiş durumda. Sadece hayvanlar değil insanlar da Hı. aynı şekilde. Çünkü... E, Bu kadar kısa sürede yayılan karbondioksit oranı orman yangınlarından dolayı hayli yüksek. Ve işte astım vakaları, solunum yolları, göz hastalıkları bunu ben de yaşadım. Hiç göz problemi yaşamamıştım hayatımda bugüne kadar. Sürekli olarak bir kaşıntı ve irritasyon hissi, işte öksürük. Çocuklar maskeyle dolaşıyorlar özellikle o bölgede. 3 gün boyunca Kalimantan'dan dönemedi bir arkadaşımız. Hava trafiği kapalı durumda. Uçaklar da uçamıyor. Uçaklarda yani. uçamıyor. Aslında 21. yüzyılın en büyük çevre felaketlerinden bir tanesi Belki şu anda en büyüğü en büyü Endonezya'da yaşıyor. Endonezya Brezilya'dan aldı rekoru. Rekor iyi bir rekor değil ama en fazla ormansızlaşma e, rekoru. E, durum gerçekten çok e, vahim ve orada da medya sansürü var. Ee, bu konuyla ilgili çok fazla konuşulmuyor ee, ve bakanlıklar da çok ciddi adımlar at atmıyor konuyla ilgili. İnsanlar da biraz o bölge dışında yaşayan insanlar da işte e, bizi ilgilendirmediği sürece... Çok da bir şey yapmıyoruz diyor. birkaç aktivist kampanya başlatmış orada çevre bakanlığında hani şöyle bir uygulama başlanmış palm yağı yakan şirketler ifşa edilerek onlardan gerekli cezaların alınması üzerinde ancak o da çok fazla bir yaptırım. olmamış. Panya Nasıl işte iyi, özellikle beslenme şirketi en büyük 20 gıda şirketinin listesi var ve bir kısmını şey olarak niteliyorlar onların. Yani iflah olmaz diye adım atmıyor diye aralarında Pepsi evet. filan da var. Biz Heinz Heinz Kraft var mesela. Kraft'ta da Amerika Dışişleri Bakanı'nın John Kerry'nin karısı mesela şeyin Heinz'in varisi. ...öyle de bağlantılar da var. Yani çok karışık işler. Ben şeye takıldım, çok özür diliyorum sözünü kestim Özgecan. Ya yani bölgedeki insanların bizi ilgilendirmiyor, ilgilendirmiyor demesi nasıl olabiliyor? Çünkü Ekim ayında bir haber vermiştik biz. Endonezya'daki bir orman yangınları sebebiyle Malezya'da okullar iki gün tatil edilmişti. Aynen, Endonezya adalardan oluşan bir ülke. Küçük küçük bir sürü ada var. Ee, i̇şte bir tanesi... böyle bir tanesi Papua Yeni Gine'nin Endonezya tarafı orada en fazla palmiya e, evet. katliamı diyeceğim artık ama buralarda çok fazla medya bu konuyla ilgili konuşmadığı için ve konuyu aslında çok da önemli olarak adetmediği için e, ciddi bir alarm durum yok ama kırmızı alarm olması gerekiyor şöyle bir durum daha var yiyeceklere Ee, yiyecekler de enfekte olmuş tarım ürünleri oradaki ve o tarım ürünleri bütün bölgeye yayılıyor aslında bununla ilgili bir uyarı çıkmış dikkat edin çok fazla işte e, çiğ tüketmeyin e, besinleri iyice Yani aslında her anlamda işte havadan suya tarıma korkunç bir, Peki, bir şey çevresel soracağım. Ve... çok acayip yani e, şimdi okullar tatil oluyor diyelim hatta diplomatik krizler de olmuş işte Malezya'dan Singapur'dan tedbir almıyorsun yeterince filan diye yardım da kabul etmiyor diye bir takım ciddi tedbirler fakat okulların kapanması ne işe yarıyor? Ben bunu sormak istiyordum özellikle çünkü evde eve evde sanki çok iyi korumalı. <gülüyor> var da çocukları göndermiyorsun. Evde dumanсыз, pus girmiyormuş gibi bir şey böyle bir durum Parlamento'da var. Parlamento'da hatta galiba milletvekilleri gaz maskeleri George Monbiot'un yazısında evet, okumuştum. Milletvekillerinin gaz evet, maskeleri evet. taktıklarını. Evet. İşte çocuklara dağıtılan o maskelerinse hiçbir işe, i̇şe yaramadığını söylüyorlar. Evet, böyle eylemler olmaya başlamış. Dört tarafta çocuk ...okula gitmesi en fazla çocuklar etkilendiği için... ...onların akciğerleri daha küçük. Ama evde oturmaları hiçbir şey değiştirmeyecek şu anda. İşin daha da kötü tarafı... ...işte bu yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta meselesi... ...bir kısır döngüye edilmiş durumda. Kuraklıktan dolayı yangınları engelleyemiyorlar. Yangınlar oldukça... ...aslında şu anda iklim konferansı da yaklaşıyor. Orada ciddi bir iklim felaketi de yaşanıyor. Yani... O daha fazla kuraklık getirecek böyle e, bilmiyorum ne yapacaklarını ve yani benim şahit olduğum oradaki insanlar sadece duruyorlardı çok fazla bir e, faaliyet göremedim artı çok ciddi bir ısı artışı var yani e, kiminle konuşsam orada hiç son 40 yıldır bu kadar sıcak bir dönem yaşamadık biz diyorlar. Hatırlayabildikleri tarih. Hatırlayabildikleri tarih. Yani 40 yılda ciddi bir oran. Tabii bu muazzam miktarda bir de yani Gene Ambyon'un yazısından hatırlıyorum. Çok büyük bir karbondioksit salımına yol açıyor evet. bu da. Asıl kuyruğunu yiyen yılan kısır döngü evet. orada yani. Amerikan ekonomisinin bir yılda saldığı karbon kadar şu anda ha, bu şu orman yandınlarımız. Almanya'nın da bir yıllık. Salımını bu üç haftalık yangınlarda da salmışlar. Akıl alır işler değil bunlar ve bu tabii de artıracak da yani şey ve şey de çok komikti Cumhurbaşkanı Obama'ya ziyarette resmi ziyarette bulunuyor ve yarıda kesip dönmek zorunda kaldı böyle ve işte resmi komünikatide açıkladıkları şey diyorlar. mücadeleye devam işte. Ya, yağm, or, yağmur ormansızlaştırılmasına karşı kesme yakmam işte. Bu slash and burn dedikleri şey. Ama e, bu yangınlardan tek kelimeyle bahsedilmedi Obama şey görüşmesinin resmi sonucunda. Vicoco muydu? Neydi adı? Vidoco Anladım. galiba. şey merak ediyorum ben yani tam coğrafya kafamda canlandıramadığım için de belki biraz Bir kısım etkilenirken bir kısım bir, ki yayılıyor da çevre ülkelere ama Endonezya'da hiç bundan etkilenmeyen bir e, bölge var mı? Yani şöyle bir şey var orada tabi bunlar çok detaya giriyor ama orada günlük hayatı yaşadığınızda biraz daha iyi anlıyorsunuz. Çöp yakma, arazi yakma ve hava kirliliği her yerde mevcut bir sorun. İşte egzoz emisyon ölçümleri yapılmıyor mesela e, ülke genelinde. O yüzden... Sürekli olarak bir hava kirliliğine ve toza maruz kaldıkları için oradan gelen ekstra toz çok da fazla anlaşılmıyor. Ben Bali'de de bir süre kaldım. Mesela hava kirliliğinden dolayı oradaki özellikle şehir kısımlarındaki. Çok bir şey anlamıyorsa altı şimdi bir volkanik e, pat, e, kül yangını tekrar... oluyor bölgede. İşte onunla da birleşecek. Bunda biri vardı mesela Türkiye'deki evet. internet Evet. işte uçuşlar şu anda onun için de iptal olmuş durumda. Ee, o yüzden insanların çok fazla e, anlayamadıklarını tahmin et, Yani anlayabiliyorum neden bu kadar fazla tepki vermediklerini. Ancak o yani diğer çöp yakma meselesiyle ilgili de bir şey olmadığı için, yaptırma olmadığı için bütün dünyanın bu konuya artık eğilmesi gerekiyor. Endonezya'da ...çözülebilecek bir problem... ...değil artık bu artık o, o sınırları... ...aşmış durumda. Evet yani... E, ...bu konuda ilginç de e, filmler var... ...yani bir tanesi bu... ...The Years of Living Dangerously... ...diye bir dizi geçen sene... ...seyretmiştik... ...çok popüler oldu aslında bu iklim... ...durumu üzerine bütün dünyanın... ...onun bir, iki bölümünde... Harrison Ford... ...böyle ümlüler yer alıyor... işte Kaliforniya'daki yangınları da Schwarzenegger mesela eski vali olarak anlatıyordu ve çok vahim şeyler söylüyordu ama en çarpıcı hatırladığım ilk iki bölümünde vardı yanılmıyorsam filmin Harrison Ford bu konuya yani Endonezya'daki yağmur ormanlarının durumuna bir şekilde çok ilgileniyor ve gidiyor orada görüşüyor başbakanla şununla bununla da İşte bütün televizyonlar, Harrison Ford, Harrison Ford, Harrison Ford diye konuşuyorlar filan. Fakat diye yani gittim gördüm orada korkmuş bir faciye ...siz ne yapıyorsunuz filan deyince de bakan hadi bakalım yani yok öyle abi, bizim egemenlik hakkımız filan peşmeken diyor Harrison Ford'da Biz bunun hesabını soracağız sizden. Dünya olarak diye de dönüyor mesela. İlginç bir bölümdü. Şimdi bir başka filmde bu işte pek çok ödül alan Act of Killing vardı. Joshua Oppenheimer'ın hmm. Endonezya'daki e, benim şahsen gördüğüm en etkileyici e, belgesellerden biri. Belki de birincisi bütün ömrümde gördüğüm. İşte bu 1965'teki komünist adı verilen herkesin Çinleri ve komünistlerin kesilmesi durumu Suharto darbesiyle beraber orada onlar hala kahraman olarak geçiyorlar Endonezya'da televizyonlara falan çıkıyorlar şöyle kestik bu vatan hainlerini böyle kestik diye şimdi bu orman yangınlarında ağaçların kesilip yakılması en ucuz yöntem o çünkü yakarak yeni arazi açmak için Asıl bu çeteler gene aynı bu Act of Killing filmindeki başta tacı edilen hatta bir de özel çete var. O filmde etraflıca gösteriyor. Burada bereliler böyle ştürm, aptal esavları hatırlatan şekilde. Ve yani bunun önlenmesinin ne kadar mümkün olabileceğini hep beraber düşünmeliyiz. Evet, o, film, galiba. o film şu anda burada orada çekiliyor. Gerçekten. Birebir şahit oldum bunun nasıl çekildiğini, işte göz yummalar, dışarıya karşı evet önlemler alınacak denmeler ama içeride ciddi bir yozlaşma ve eylemsizlik. Sivil toplumun gücü nasıl peki? Yani bu olaylarla alakalı olarak soruyorum tabii ki. Gözde görünür bir mücadele var mı? Görünür bir mücadele ne yazık ki yok. Ben de birkaç sivi toplum kuruluşuyla iletişime geçmeye çalıştım oradayken. Ancak koruma örgütleri daha aktif çalışıyorlar. İşte bu özellikle orangutanlar, hayvanların işte güvenli yerlere taşınması ya da insanlara maske dağıtımı gibi ama onun dışında... Yangınları önlemek üzere başlatılan bir kampanya ya da işte toplumsal e, bu konuda farkındalık oluşturmak için herhangi bir kampanya yok. Ama e, görebildiğim kadarıyla e, özellikle bu palm yağı için e, orman, e, yağmur ormanları, ya, ormanlarını yıkan e, firmaları e, karşı Rainforest Action Network evet, var. En çok onlar oluşuyor evet. evet. evet. Ee, ve e, konuşuyorduk internette de dinleyicilerimize bakabilirler run.org sitesinden e, en kötü 20 şirketin listesini vermişler. En evet. azından medyanın göz yumduğu yerde işte Monbio'nun yazısında da söylediği e, medya göz yumuyorsa belki biz tüketiciler olarak biz bu e, firmaların ürünlerini tüketmeyerek en azından evet, evet, bir farklılık yaratabiliriz. Evet evet çok yani vahim bir durum var ama e, yani mesela o demin sözünü ettiğim filmde de e, Endonezya içinde de bir takım Harrison Ford'u alıp en berbat yerlere götüren bir takım e, sivil toplum örgütleri var. Ama tabii tehlike altındalar onlar da. Altında. Çünkü çok e, yani demokrat olduğu söyleniyor başkanın da yeni başkanın ama Durum çok meta. E, e, bu filmin yasaklandığını da duymuştum. Şeyin, e, Years of Living Dangerously filminin de e, ee, Harrison Ford'lu bölümlerinin en azından Endonezya'da pek e, revaçta olmadığına dair de bir şey okumuştum yani. Geçen hafta sonu e, yazarlar ve gazeteciler toplantısı festivali oldu e, Ubud şehrinde Endonezya'nın. Orada da aynı şekilde bu konuyla ilgili protestolar yapıldı. Seslerini yeterince duyuramadıklarına dair. E, bu konularda işte ne kadar yazı yazılsa kitap yazılsa kitapların e, yeterince kitlelere ulaştırılamadığına dair. O ciddi bir sorun sizin bahsettiğiniz Endonezya'da. Bu da bir sebebi aslında çözüme ulaşılamamanın oranı kendi içerisinde. Endonezya G20'ye dahil mi? Zannetmiyorum. Bakmak lazım. Bakmak lazım evet. Yani G20 toplantısında da sözü edilecek herhalde. Evet şey ama şu konuyu da unutmamak lazım. Sadece Endonezya özgü bir durumda değil bu. Aynı zamanda Latin Amerika ülkelerinde de aynı yöntemlerle palmaya çıkarabilmek için muazzam orman yangınları ortaya çıkıyor, çıkarılıyor. En son Brezilya'dan haber vermiştik. Brezilya'da daha önce herhangi bir şekilde temas kurulmamış kabileler bu çıkan orman yangınları yüzünden bölgeden tahliye edilmek zorunda kalıyor. Ve Peru'dan gelen haberler var. Peru'da da yerliler büyük bir direnişle evet. bu orman yangınlarının önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama hep karşılarında bir yandan devleti, bir yandan da bu devletin kullandığı çeteleri buluyorlar. Yani dünyanın dört bir tarafında yayılmış olan bir mücadele ve hukuksuzluk var. Neyse ki işte bütün bugün gazeteleri açıyoruz. Hepsinde birinci sayfada manşetten verildiği için rahatladık Türkiye. En azından çok ilgili. Neyse, biraz Şakayla. daha gelmezse her şey bu. Bu son yağmurları. Daha da fazla görebileceksiniz gibi duruyor kuraklığında devam etmesiyle beraber. Daha da kötü, kötü bir durumla karşı karşıya kalacağız. Biraz kalacak. başlamış galiba hafif bir hafifleme durumu olmuş son birkaç ah. gün içinde duydum ama yine de çok çok vahim bir dünyanın en korkunç felaketiyle karşı karşıya olduğumuz aşikar yani. Evet bu arada Endonezya G20'deymiş. Bunu da baktım öğrendim. G20 buraya geldiğinde Endonezya. ...başkanına biz de bir şeyler yap diyebiliriz. Muhakkak söylememiz Kendisi gerekir. Ki. Onun için sormuştum yani Endonezya zaten dünyanın en büyük... E, ...Müslüman nüfusuna da sahip. O yüzden de e, Türkiye'nin ev sahipliğindeki bu e, durumda... ...daha da ciddi bir sorumluluğu var tabii. Evet, ya e, Antalya'ya gitmek şart değil... Hatta daha da iyi bir alternatif var. 12-13 Kasım tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan İklim Forumu. Ee, burada 56 oturum, ulusal ve uluslararası katılımcıların e, beraberliğiyle düzenlenecek. Ve çeşitli aktiviteler de olacak. Burada bu konularla alakalı tartışabilecek birçok yer ve platform, aynı zamanda kişide bulabileceksiniz. Çağrımızı tekrardan inileyelim buradan. Çok teşekkürler Pınar bugün geldiğin teşekkür için. Ederim. Teşekkür ederim. İzledimlerine bile aktardık. Teşekkür Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Iklim için. Paris servisine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Murat Can Sapanca Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Merkator girişiminin katkıları. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.